Saatimiz 10.38'i gösteriyor efendim. Malatya'ya uzanıyoruz. Malumunuz Malatya'da bir takım etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinlikleri takip etmek üzere Malatya'da bulunan yapım ekibinden arkadaşlarımızla farklı konular Konuşabilmek adına farklı konuları, konukları misafir ediyorlar e, bağlantılarımızda. Sevgili Dilek Başa merhaba diyelim. Bakalım yanında kim var, nereden bağlantıyı gerçekleştiriyorlar, bugün hangi konuyu konuşacaklar, detaylarda neler var konuşacakları konunun ayrıntıları kendilerinden alalım. Direk günaydın. Direk günaydın. Efendim, e, kurduğumuz bağlantıyı kaybettik. Arkadaşlarımız bağlantıyı tekrar edecekler. O vakte kadar da programın ilk bir saatinde neler vardı? Ben şöyle kısaca detayları sizlerle paylaşayım. Muhabir bağlantıları gerçekleştireceğiz. 10 Kasım törenlerinin yapıldığı alandan TRT Haber muhabirimiz bizlere bağlanacak ve izlenimlerini paylaşacak. Hakkı Ağriye'de uzanacağız. Dün akşam saatlerinde hakikaten yüreğimizi sarsan bir haber aldık. Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi... Diri yok kalbimin ondan ne kadar bizarım. Hakikaten yaşanılan acı kaygının tarifi mümkün değil. Bu tar kaygıyı acıyı ifade edebilmek mümkün değil. 25 askerimizin yaralandığı 7 askerimize ulaşılmaya çalışıldığı ifade ediliyordu. Yapılan son resmi açıklamalara göre umarız salimen aileleriyle kavuşabilirler Yaralı olarak atlatabilirler bu elim kazayı biz de Hakkari'ye uzarıp Hakkari muhabirimizden detayları alacağız yine programımızın birinci saat dilimi içinde. Dilek Baş anladığım kadarıyla benim tekrar e, hattımıza bağlantı sağlandı. Dilek günaydın. Günaydın Mustafa merhabalar. Yayınımıza hoş geldin. Sözü size bırakacağız. Malatya'da film festivalini takip etmek üzere bulunuyorsunuz ama Malatya'nın gündemine de ışık tutuyorsunuz bir başka taraftan. Bugün kimlerle birlikteyiz? Hangi konuyu konuşacaksınız? Neler söyleyeceksiniz? Söz sizde. Mustafa Malatya'da çok güzel ve anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Kendine ve kentine sahip çık projesi kapsamında ve çevrenin temiz tut teması adı altında pedallar çevrildi. Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliği ile Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği doğanın insana emanet olduğunu ve bunun da korunması gerektiğini hatırlatmak amacıyla çok anlamlı ve çok güzel bir etkinlik düzenlendiler. Şu anda da yanımda çok değerli iki konuğum var. Malatya Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu Başkanı Ersin Özdemir ve Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Dernek Başkanı Mustafa Ekici bizimle birlikte şu an kendileri doğaya, çevreye ve insan sağlığına önem verilmesi gerektiği için çok güzel bir şekilde bunu gösterdiler, çaba gösterdiler. Etkinlik hakkında daha kapsamlı bilgiyi kendilerinden alacağız. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ee, öncelikle tebrik ediyorum ee, böyle bir projeyi gerçekleştirdiğiniz için. Sayın Özdemir öncelikle sizden başlamak istiyorum e, soruya. Kendine ve kentine çık projesini biraz bize anlatılır mı, anlatabilir misiniz? Neler yapıldı bu proje kapsamında? Tabii ki. Öncelikle biliyorsunuz bugün 10 Kasım. Evet. Ee, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyorum. Silah arkadaşlarına kendisine e, başsağlığı, e, e, kendisine rahmet diliyorum. E, projemiz biliyorsunuz modern hayatta e, yaşamla beraber, modern yaşamla beraber çevremize ve doğaya inanılmaz derecede acımasız davranmaya başladık. E, Kent Konseyi olarak, e, Malatya Kent Konseyi bu bağlamda bir proje gerçekleştirdi. Yılın başında bir e, proje, kendine ve kentine saygı duyup projesi. Bunun e, altında, alt başlıklarında da çevrenin koru, koru teması vardı. Biz Malatya Bisiklet ve Doğan Sporları Derneği ve Kulübü ile birlikte e, bu projeyi şekillendirdik, etekemeye kemiğe büründürdük. Malatya'mızın çok güzel bir yeri var. E, çoğu Malatya'lı da bilmez bunu. Beyler Deresi, Turgut Üzalviye Viyadüğü'nün altında Beyler Deresi e, alanımız var. Orada çok güzel trekking alanları, bisiklet sürebileceğiniz yerler var. Ve çok da güzel yeşilliği ve tabiatı ve doğasıyla birlikte inanılmaz bir alan. E, şelalesi var aynı zamanda. Orada çok da güzel bir şelale var. O şelalenin etrafında büyük bir temizlik gerçekleştirdik. Yaklaşık bir konteyner Çöp topladık oradan. Plastik atıklar, şişe atıkları inanılmaz derecede kirletilmişti. Bu temayı orada dikkat çekmemiz hem doğaya hem de çevreyi temiz tutma adına birlikte hareket edip insanlar bir parça olsun bu anlamda bilinçlendirmek istedik. Sizin de bu vesileyle bize gelip bu yaptığımız etkinliği insanlara duyurmanız gerçekten bizi çok mutlu etti özellikle sosyal faaliyetlerde bisikletle birlikte çünkü bisikletçi doğa dostudur, çevrecidir aynı zamanda. Hep sürekli bir adım öndedir bu konuda. Elimizden gelen her türlü desteği ve yardımı da yapıyoruz bu açıdan. Size dediğim çok teşekkür ediyorum. Bizim sesimizi duyurdunuz. İnşallah birçok bir kişi bile etkileyebilirsek ne mutlu bize bu konuda tabii ki. Peki bisiklet üzerinde yol boyunca Malatyalılar size nasıl bir tepki verdi bu etkinlikte? Evet. Şimdi e, biz uzun zamandır bisiklette, Malatya'yı daha doğrusu bisiklet kenti yapma çabası içerisindeyiz. Ben de aynı zamanda yine Malatya ve bisiklet e, topluluğunun bir parçasıyım ya başkan yardımcısıyım. Yaklaşık 10 yıldan beri bu faaliyeti yürütüyoruz. Artık Malatyalılar bize alıştı. Onlarla beraber aslında bu faaliyetleri yürütüyoruz. Bisiklet haricinde aracıyla gelen, e, ailesiyle birlikte gelen arkadaşlarımız da oldu oraya. Yani sempatiyle bakıyorlar tabii ki bize. Peki bu Beyler Deresi'nden Şahnahan'a kadar evet. kilometre olarak kaç kilometre? Yaklaşık beş Ne kadar kilo... sürüyor bisiklet yolculuğu? Orası 5 kilometrelik bir parkur. Sonunda da şelale mi var? Yok. Şelale bu dediğim parkurun tam ortasında. Hı -hı. Daha sonunda Şahnahan mevki var. Orası da yine bir piknik alanı. Peki bu etkinliğe kaç kişi katıldı ve katılanlar orada bir kamp alanları falan var mı? Yaklaşık 30 kişi katıldı. Hı hı. Orada çok güzel yani piknik yapacağınız alanlar var. Ee, tamamen doğal bir alan zaten. Kamp yap yapabileceğiniz alanlar var. Muhteşem bir doğası var ki şehrimizde de yaklaşık 2 kilometrelik mesafede. Yani çoğu Malatlı'da da bilmez. Aslında, evet. Aynı zamanda onu da biraz oraya da dikkat çekmek istedik. Malatyalıların dikkatini de çekmek istedik. Peki basın bu konuya ne kadar ilgi gösterdi? Halkın bu etkinlikten haberdarı var mı? Daha çok yerli basınla zaten yürümüştük. Belediyenin hmm. basın e, müdürlüğüyle beraber ve yerli basınla yürümüştük. Ama tabii TRT'nin gelmesine şimdi ulusal bir yayındayız. İnanılmaz mutlu etti bizi tabii ki bu. Teşekkür ederiz. Hadi ben de, biraz da ikinci ederim. sorunu sormak istiyor tamam. Sayın İkinci e, bu proje fikri nasıl oluştu? Bir nevi farkındalık yaratma proje, e, projesi kapsama adı altında mı? Evet ben Mustafa İkici. Malatya Bistet ve Doğasporlar Sporlar Derneği Başkanıyım. E, Malatya'da aşağı yukarı 10 yıldır Bisiklete hobi olarak başlayıp e, bisiklete başlayan kişi doğal olarak zaman içerisinde çevre ve doğa dostu olma alışkanlığı ediniyor. Biz de e, bu şekilde hobi olarak başlattan sonra çevre ve doğanın ne kadar kirletildiğini farkına vardık. 10 <gülüyor> yıldır e, elimizden geldiğince e, bisikleti e, hem insanlara tanıtmak hem bu vesileyle de çevremize doğamıza dikkati çekmek. Özellikle gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak adına e, çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu anlamda e, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nin kendine ve kentine saygı duy projesi tam bizim için de cuk oturan bir proje oldu. Hemen e, irtibata geçip e, Genel Sekreterimiz Necati Çobanoğlu ile birlikte e, projeyi değerlendirdik ve gerçekten uyum içerisinde e, ilk etkinlik olarak da kendine ve kentine temiz e, duy projesi çevresinde çevremizi temiz tutalım adı altında Beylerdere vadisine e, bir tur düzenledik. Yaklaşık 30 arkadaşımızla birlikte her sivilin söylediği gibi bir konteyner çöp topladık. E, ve e, bu çöpü toplarken içimizde 10-15 yaş arası genç çocuklarımız da vardı. E, onların bu yanımızda olmasından gerçekten utanç duyduk. Niye o çocuklar bu çevreyi böyle kirli görmemeleri gerekiyordu. Biz onlara gelecek nesil diye bakıyoruz. O gelecek nesillere çevre, temiz bir çevreyi göstermemiz gerekirken onlar da büyüklerin atmış olduğu, atıkları toplamak zorunda kaldılar. Buradan sesleniyorum çocuklarınıza ve geleceğinize lütfen pislik bırakmayın. Temiz çevre, temiz toplum, temiz bir gelecek için önemli. Bu sanırsam ilk proje diyebiliyorum ben. Ee, Sayın İkici e, kendine ve kentine sahip çık projesinden sonra başka etkinliklerle devam edebilecek misiniz? Şimdi şöyle e, tabii ki Kent Konseyi'nin e, bu kendine kentine sahip çık projesi içerisinde hep yer alacağız. Hı hı. Çünkü bütün başlıklar bizimle bir e, istediğimiz ve çalışmak istediğimiz başlıklar adı altında genişleteceğiz orayı. Bunun haricinde dernek, dernek olarak da bizim sporsal çalışmalarımız var. Ee, her yıl düzenlediğimiz uluslararası bisiklet festivalimiz var. Bütün illerden katılım sağlanan. İşte, e, yarışmalar düzenliyoruz. Hem dikkat çekmek amaçlı hem gençlerimizi daha çok sokaktan alıp e, gerçekten bir ses sporuna katmak amaçlı. Ve bunda da başarılı olduğumuzu görüyoruz. E, açıkçası daha hızlı ve daha ileri gideceğimizi düşünüyorduk ama biraz yavaş ilerliyoruz. Buradaki neden de gerçekten ülkemiz bisiklet kültüründe çok çok çok gerilerdeyiz. Bu anlamda tabii ki devletimize, belediyelerimize, valiliklerimize, gençlik spor, müdürlüklerimize çok iş düşüyor. Bizlerin görevi burada. Biz bilmiş olduğumuz, anlamış olduğumuz, farkında olduğumuz bu bisikleti elimizden geldiğince çevremize yaymak, göstermek, anlatmak, bıkmadan usanmadan yıllardır bunu yaptık yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Son olarak e, tabii ki de buyurun Özdemir. Yeni bir projemizden de ben bahsetmek isterim. E, yeşil bisiklet, bisiklet projemiz var. Yine e, Malatya Kent Konseyi ve bisiklet e, Malatya Bisiklet Topluluğu Hı. ile beraber yapmayı planlıyoruz. Yeşil bisikletin anlamı şu insanların evinde kalmış artık çürümeye yüz tutmuş paslanmış bisikletlerini toplayıp İyi Onları demek. yeşile boyayıp ihtiyacı olan kişilere dağıtmayı planlıyoruz. Bu, bu yıl başlayacağız projemizi zannediyorum artık hani toplayabildiğimiz kadar ne kadar bisiklet toplarsak önümüzdeki yılın ortalarında bunları ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Böyle bir projemiz var. Çok hem güzel. insanlar bisiklete binmeyi teşvik etmek hem de hiç olmazsa o bisikletleri faaliyete geçirmek amacımızdır. Önümüzdeki yıl inşallah onu da gerçekleştiriyor olacağız. Bir konudan daha bahsetmek istedim. Aslında Biz Uluslararası yarışlar da düzenliyoruz. Hı hı. Yine Büyükşehir Belediyesi, Belediyesi'nin e, şu anda yapmakta olduğu tabiat alanı var. Yaklaşık 100 dönümünü şu anda bitirdi. Yaklaşık 900 dönümlük bir alan. Bisiklet yarışması mı? Hayır hayır bu yeşil alan tabiat parkı yapıyor şu anda. Biz orada yaklaşık bir turu 4,5 kilometre olan uluslararası bir pist hazırlıyoruz. Bu uluslararası pist e, yurt dışından birçok yarışçının katılabileceği, hem ülkemizi hem şehrimizi tanıtabileceğimiz bir yarışma düzenlemeyi planlıyoruz. Eğer onu, yani onayını aldık, bakanlıktan onayı da çıktı. Ee, şu anda bugün oraya gidip çalışmalarını başlatacağız. Orada yine önümüzdeki bir yarış da düzenliyor olacağız. Yine sizlere de haber veririz, bekleriz tabii ki. Onu, teşekkür ederiz. Siz Malatya'yı dünyaya vermek. açıyorsunuz aslında. İnşallah, inşallah. Gerçekleştirebilirsek amacımız bu tabii ki. Ben çok teşekkür ederim Sayın Özdemir ve Sayın İkici'ye programımıza katılabilirsiniz. Malatya'yı böyle güzel ve anlamlı bir etkinlik kazandırdığı için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Tabii ki tabii ki buyurun. Ee, biz e, Malatya'nın fiziki konumunun gerçekten bisiklete çok uygun olduğunu görüyor, biliyoruz, uyguluyoruz. İnsan en uzak yerimiz birbirine 5 kilometre. Bu 5 kilometre içerisinde araçlarla kuyruk olmak yerine yürüyüş yaparak ya da bisikletlerimizle rahatlıkla gidebileceğimiz bir alan var. Bu şansı Malatya'nın bu fiziki konumunu kesinlikle değerlendirmemiz gerekiyor. Malatya'da araçlar yerine trafikte bisikletlerin olması gerekiyor. Herkesi bu vesileyle bisiklete davet ediyorum. Size de çok çok teşekkür ediyoruz. TRT, ha, teşekkür sağ olun. E, Malatya Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu Başkanı Ersin Özdemir ve Malatya Bisiklet ve Doğal Sporları Dernek Başkanı Mustafa Ekici bizimleydi. Mustafa sözü sana bırakıyorum. Direkt teşekkür ediyoruz sana ve konuklarına kolaylıklar diliyoruz efendim. Saatimiz 10:51 göstermeye başladı. Malatya ile gerçekleştirdiğimiz bağlantıyı bu noktadan bitiriyoruz. Sözü müziğe bırakacağız. Şükrü Kutu seslendirecek Mihriban. I've been. kaç kadar yazayım Bu ilaç değil aç yoktur yorama aşk deyince ötesini ni